Kur'an'da İslam Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Hamd, övgü Sadece alemlerin Evrenlerin Rabbi olan Allah'a aittir O Rahman ve Rahim'dir O Din gününün maliki, sahibidir. Ey Allah'ım! Ancak sana köle oluruz ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru, hak yola yönelt. Dalalette olanların ve gazava uğramışların yoluna değil, İslam nimeti verdiğin kimselerin yoluna ilet. Ey insanlar! Ey insanlar! Rabbinize köle olun. O ki sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki korkup sakınırsınız. O Allah ki sizin için arzı yayıp döşedi. Göğü bina etti ve gökten yağmur indirdi. Ve bu yağmurla sizin için rızık olarak ürünlerden çıkardı. Bütün bunları bildiğiniz halde, Allah'a ortaklar kılmayın. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına köle olmayın. Anne ve babaya, akrabalık sahiplerine, yetimlere ve yoksullara iyilik edin. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı yerine getirin ve zekatı verin diye misak almıştı sonra siz azınız müstesna yüz çevirdiniz ve tartışanlar oldunuz. Bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka bir veli, dost ve yardımcı da yoktur. Gerçekten kim Allah'a yönelerek teslim olur ve güzel davranırsa onun Rabb'i indinde ecri vardır. Böyle olanlara korku yoktur ve onlar üzülmezlerdi. Elbette sen Yahudi ve Hristiyanların milletine, dinine tabi olmadıkça senden memnun olmazlar. De ki, şüphesiz doğru yol Allah'ın yoludur. Şayet sana ilim, hak geldikten sonra onların görüşlerine tabi olursan, senin için Allah'tan ne bir dost ne de bir yardımcı yoktur. İbrahim ve İsmail, beytin, Kabe'nin sütunlarını yükselttiği zaman şöyle dua etmişlerdi. Rabbimiz bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen işiten ve bilensin. Rabbimiz ikimizi sana teslim olmuşlar kıl. Ve soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yollarını göster. Ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen ve Tövbeleri kabul eden ve acıyansın. Rabbi ona, İbrahim'e dedi ki, teslim ol. O da dedi ki, alemlerin Rabbine teslim oldum. Bunu, İslam'ı, İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da dedi ki, oğullarım, Muhakkak Allah bu dini sizler için seçti. Sizler de ancak Müslümanlar olarak can verin. Yoksa sizler Yakub'un ölüm anında şahitler miydiniz? O oğullarına dedi ki, Benden sonra kime köle olacaksınız? Onlar dediler ki, Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan o tek ilaha köle olacağız. Ve bizler ona teslim olanlarız. Onlar gelip geçmiş bir ümmetti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Dediler ki, ''Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayet eylesiniz.'' ''De ki hayır İbrahim milleti dini hanif dost doğrudur ve o İbrahim müşriklerden değildir.'' ''Deyin ki biz Allah'a bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene.'' Musa ve İsa'ya verilenler ile nebilere, Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız ve biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Allah'ın boyası, dini ki Allah'tan boyası daha iyi olan kim? Biz ona köle olanlarız. De ki, bizimle Allah konusunda tartışıyor musunuz? O, Allah ki, bizim de, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de size aittir. Biz ona tereddütsüz bağlı olanlarız. Sizin ilahınız, Tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. İnsanlardan, Allah'tan başkasını ortak edinen öyle kimseler vardır ki, o Allah'a ortak koştukları kimseleri Allah'ı sever gibi severler. Ancak iman edenlerin Allah sevgisi daha şiddetlidir. Keşke o zalimleri, müşrikleri azabı gördükleri zaman bir görseydin. Muhakkak gücün, kuvvetin tamamı Allah'a aittir. Ve muhakkak Allah azabı şiddetli olanıdır. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman derler ki, Hayır, biz babalarımızın üzerine bulunduğu şeye, dine, geleneğe uyarız. Şayet onların babaları doğru yolda değil ve akletmiyorlarsa da mı atalarına uyacaklar. Allah ki, Ondan başka ilah yoktur. O hay, diri ve kayyum, koruyan, gözetendir. Onu bir dalgınlık ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa ona aittir. Onun izni olmadan yanında şefaat edecek kimdir? O Allah onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onun ilminden bir şeyi dilediği mislesine kimse kuşatamaz. Onun kürsüsü 8. gök, gökleri ve yeri kaplamıştır. O ikisinin korunması ona güç gelmez ve o yücedir, azametlidir. Dinde zorlama yoktur. Muhakkak rüş Hak azgınlıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Bundan sonra her kim tautları, azgınları örter ve Allah'a iman ederse muhakkak o kopmaz, sağlam bir kulpa, ipe yapışmıştır. Allah işitendir, alimdir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura, ışığa çıkarır. O örtenlerin dostları ise tağutlar, azgınlardır. O tağutlar onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. Böyle olanlar ateş ashabıdırlar ve onlar orada kalıcıdırlar. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O hay yaşayandır ve kayyum koruyan gözetendir. O Allah ki size rahimlerde nasıl dilerse öyle şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de şahitlik etti ki, ondan başka ilah yoktur. O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak Allah'ın yanında din, İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Her kim Allah'ın ayetlerini örterse, muhakkak Allah hesabı seri olandır. Şayet seninle tartışırlarsa de ki, ben ve benimle beraber olanlar Allah'a yönelerek teslim oldum. Ve kitap verilenlere ve ümmilere kitap verilmemiş olanlara. De ki siz de teslim oldunuz mu? Şayet teslim olurlarsa hidayet bulurlar. Şayet yüz çevirirlerse senin görevin tebliğ etmektir. Allah kölelerini görendir. De ki ey mülkün sahibi Allah'ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen her şeye kadirsin. Müminler, müminlerin dışında kafirleri dostlar edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'tan onun için Hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız başka. Allah sizi kendisinden sakındırır ve dönüş de Allah'adır. Muhakkak Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Ona köle ol, işte doğru yol budur. Ne zamanki İsa onlardan, insanlardan küfrü hissetti, dedi ki Allah için bana kim yardım edecek? Havariler dedi ki bizler Allah'a iman ettik. Onun yardımcılarıyız ve şahit ol muhakkak teslim olanlarız. Muhakkak bu... İsa olayı hak bir hikayedir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet yüz çevirirseniz şüphesiz Allah fesat çıkaranları bilir. De ki Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak olan kelimeye gelin. Allah'tan başkasına köle olmayalım ve ona ortak koşmayalım. Allah'ın dışında bazımız bazımızı Rabler edinmeyelim. Şayet yüz çevirirlerse onlara söyleyin ki, şahit olun, bizler teslim olanlarız. İbrahim, ne Yahudi ne de Hristiyandır. Ancak o Hanif, dost doğru bir Müslümandır ve müşriklerden de değildir. Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir beşerin insanlara Allah'ın dışında bana da köle olun demesi olmaz. Ancak Ders gördüğünüz ve öğrettiğiniz kitabın Rabbani'leri, alimleri olun der. Allah, melekleri, peygamberleri, Rabler edinmenizi emretmez. Sizler teslim olduktan sonra size küfrü, hakkı örtmeyi emreder mi? De ki, biz Allah'a, bize indirilene... İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve Nebilere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onların hiçbirini diğerinden ayırmayız. Bizler O'na, Allah'a teslim olanlarız. Her kim İslam'dan başka din ararsa... O kabul edilmeyecektir. Böyle bir kimse ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Allah'tan hak bir sakınma ile sakının. Ölmeyin ancak teslim olanlar olarak ölün. Göklerin ve arzın mülkü Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Allah'a köle olun. Ona bir şeyle ortak koşmayın. Anneye, babaya, akrabalık sahiplerine, yetimlere, yoksullara, yakınlık sahibi komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, Yolculara ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Muhakkak Allah her büyüklük taslayıp övüneni sevmez. Muhakkak Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Her kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak büyük bir günah işleyerek iftira etmiş oldu Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia eden o kimseleri görmedin mi? Onlar, tağutun, azgın yöneticinin önünde muhakeme olmak istiyorlar. Gerçekte onu, tağutu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan, onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O sizi kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü olan kimdir? Muhakkak Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Her kim Allah'a şirk, ortak koşarsa, muhakkak o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Allah'a yüzünü çevirerek teslim olandan daha güzel kimdir? Böyle olan muhsindir ve dost doğru İbrahim milletine, dinine tabi olmuştur. Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve arzda ne varsa Allah'a aittir. Allah her şeyi kuşatandır. Ey iman edenler! Müminlerin dışında hakkı örtenleri dostlar edinmeyin. Böyle yaparak kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil vermek ister misiniz? Ey kitap ehli, dininizde taşkınlık yapmayın. Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. Şüphesiz Meryem oğlu Mesih İsa, Allah'ın elçisi ve kelimesidir. O kelimeyi Meryem'e yöneltmiştir ve o ondan bir ruhtur. Allah'a ve onun elçisine iman edin. O üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak Allah tek bir ilah'tır. O çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Yücedir. Göklerde ve arzda ne varsa onun vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih İsa ne de mukarreb melekler Allah'a köle olmaktan çekinmez. Her kim Allah'a kölelikten çekinirse ve büyüklenmek isterse Allah onları oraya kendisine toplayacaktır. Muhakkak o Meryem oğlu Mesih Allah'tır diyenler kafir olmuştur. De ki şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i onun annesini ve arzda olanların hepsini helak etmek isterse bunu engellemeye kim güç yetirebilir? Göklerin, arzın ve ikisinin arasındakilerin mülkü Allah'a aittir. O Allah ne idilerse yaratır. Allah her şeye kadirdir. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazıları bazılarının dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse muhakkak o onlardandır. Şüphesiz Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Ey iman edenler, sizden önceki kitap verilenlerden, sizin dininizi oyun ve eğlence edinenleri ve kafirleri dostlar edinmeyin. Şayet iman ediyorsanız, Allah'tan korkup sakının. Allah, Meryem oğlu Mesih'tir diyenler, Muhakkak kafir olmuştur. Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a köle olun. Muhakkak o Allah kendisine ortak koşan kimseye cenneti haram kılmıştır. Böyle olan kimsenin barınağı ateştir ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Allah üçün üçüncüsüdür diyen kimseler muhakkak kafir olmuştur. Şüphesiz tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Şayet o söylediklerinden vazgeçmezlerse onlardan o hakkı örtenlere elbette elin bir azap dokunacak. Bana ve Elçime İsa'ya iman edin diye havarilere vahyettiğim zaman dediler ki iman ettik ve şahit ol muhakkak biz teslim olanlarız. Allah Meryem oğlu İsa'ya dediği zaman insanlara beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edinin diye sen mi söyledin? İsa dedi ki, seni tesbih ve tenzih ederim. Benim böyle konuşmam mümkün değildir. Ve böyle konuşma benim için de hak değildir. Şayet ben böyle söyleseydim, muhakkak sen onu bilirdin. Sen bende olanı bilirsin. Ancak ben sende olanı bilmem Muhakkak sen, vaytların, gizlilerin alimisin. Ben onlara ancak bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de, sizin de Rabbiniz olan Allah'a köle ol. Onların içinde kaldığım sürece, onların üzerine şahit oldum. Ne zaman ki beni vefat ettirdin, yükselttin, Onların üzerinde gözetleyici sadece sendin. Ve sen her şeye şahit olansın. De ki, gökleri ve arzı yaratandan başkasını mı veli edineceğim? O ki yedirir ancak kendisi yemez. De ki, ilk önce teslim olmam ve müşriklerden, Ortak koşanlardan olmamam emredildi. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Ve şu Kur'an, onunla sizi ve kime erişirse onu uyarmam için bana vahyediliyor. Sizler mi Allah'la beraber başka ilahların varlığına şahitlik ediyorsunuz? De ki ben şahitlik etmem. De ki muhakkak o tek bir ilahtır. Ve ben de sizin ortak koştuğunuz şeylerden beriyim. O gün onları toplarız. Sonra da şirk, ortak koşan kimselere deriz ki o uydurduğunuz ortaklarınız nerede? Sonra onların Vallahi bizler müşriklerden, ortak koşanlardan değildik demekten başka fitneleri olmaz. De ki Muhakkak benim Allah'tan başka çağırdığınız kimselere köle olmam yasaklandı. De ki, ben sizin hevalarınıza, görüşlerinize tabi olmam. Şayet tabi olursam, o zaman sapmış olurum ve hidayette olanlardan olmamış olurum. De ki, muhakkak ben Rabbimden beyineler, deliller üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz o azap benim yanımda değildir. Şüphesiz hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan ayıranların en hayırlısıdır. De ki bize zarar da faydada vermeyecek olan Allah'tan başkalarını çağırır mıyız? O zaman Allah'ın hidayetinden sonra şeytanların arzda kaydırdığı o şaşkın kimseler gibi topuklarımızın üzerinde gerisin geri döndürülmüş oluruz. O şaşkın kimse ki arkadaşları onu bize doğru yola gel diye çağırıyor. De ki muhakkak doğru yol Allah'ın yoludur ve biz... Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Ona köle ol ve O her şeye vekildir. Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak o kimseler ki, dinlerini parça parça edip gruplaştılar. Sen bu hiziplerden değilsin. Muhakkak onların işleri Allah'a dili. Sonra Allah, Yaptıklarını onlara haber verecekti. De ki, muhakkak Rabbim beni doğru yola, geçerli sağlam dine, dost doğru İbrahim milletine, dinine yöneltti. O müşriklerden değildi. De ki, muhakkak benim namazım, ibadetlerim Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah için. Onun Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Bana böylece emredildi ve ben ilk önce teslim olanlardanım. Muhakkak biz Nuh'u kavmine gönderdik. Dedi ki: ''Ey kavmim, Allah'a köle olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım.'' Alt kavmine kardeşleri Hud'u gönderdi. Hud, ''Ey kavmim, Allah'a köle olun. Sizin için ondan başka ilah yok. ''Hala korkup sakınmayacak mısınız?'' dedi. Dediler ki, ''Sen bize yalnızca Allah'a köle olmamız ve atalarımızın köle olduğu şeyleri bırakmamız için mi geldin?'' ''Şayet sen doğrulardansan bize vadettiğin şeyi, azabı getir.'' Semut kamine kardeşleri Salih'i gönderdi. Salih dedi ki: "Ey kamim, Allah'a köle olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil belge gelmiştir. Allah'ın bu dişi devesi sizin için bir ayet mucizedir. Onu bırakın da." Allah'ın arzında yesin. Ona kötülükle dokunmayın. Şayet dokunursanız sizi elim bir azap yakalar. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdi. Şuayb dedi ki: Ey kamim, Allah'a köle olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak size Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun. İnsanların eşyasını, mallarını değerinden eksiltmeyin ve ıslah ettikten sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Şayet iman ediyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. De ki, ey insanlar muhakkak ben sizin hepiniz için Allah'ın elçisiyim. O Allah ki göklerin ve arzın mülkü O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. O yaşatır ve öldürür. Allah'a ve O'nun ümmi bir nebi olan elçisine iman et. O elçi ki Allah'a ve onun kelimelerine iman ediyor. Ona tabi olun. Umulur ki hidayet bulursunuz. Senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığı zaman onları kendilerine şahit tuttu. Ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki, evet biz şahitleriz. Bu kıyamet günü muhakkak biz bundan gafillik dememeniz için. Yahut bizden önce babalarımız şirk koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra onların zürriyeti olduk. O sapmış olan babalarımızın yaptıkları sebebiyle bizi ehlak mı edeceksin demeyesiniz diye. Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz şayet küfrü imana tercih ediyorlarsa dostlar edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse böyle olanlar zalimlerdir. Kitap ehli bilginlerini ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edinir ve Meryem oğlu Mesih'i de Hal bu ki tek ilah olan Allah'a köle olmalar emredilmişti. O Allah'tan başka ilah yoktu. O şirk koştuğunuz şeylerden münezzehdi. Müminlerin ve nebi'lerin peygamberlerin Müşriklerin cehennem asabı oldukları ortaya çıktıktan sonra, akrabaları da olsa onlar için bağış dilemeleri olmaz. Muhakkak göklerin ve arzın mülkü Allah'ındır. O yaşatır ve öldürür. Sizin için ondan başka yardımcı ve dost yoktur. Şayet yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve o büyük arşın Rabbidir. Muhakkak sizin Rabbiniz olan Allah gökleri ve arzı altı günde devirde yarattı. Sonra arşa yöneldi, işleri O yöneti. O'nun izni olmadan şefaatçi yoktur, işte Rabbiniz olan Allah dedi. O'na köle olun, düşünmüyor musunuz? Allah'a yalan olarak iftira eden ve O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Muhakkak böyle olan kimse kurtuluşa eremeyecek olan suçullardan, Allah'ın dışında onlara fayda da, zarar da veremeyecek olan kimselere köle oluyorlar. Ve diyorlar ki, bunlar bize Allah'ın indinde şefaat edeceklerdir. De ki, göklerde ve arzda Allah'ın bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsun? O. Şirk koştuğumuz şeylerden yüksektir, münezzehtir, yücedir. O gün onları toplarız. Sonra şirk koşan kimselere deriz ki, sizler ve ortaklarınız olduğunuz yerde kalın. Sonra onların arasını ayırırız. Onların ortak koştukları kimseler der ki, siz, sadece bize köle oluyor değildiniz. Bizim ile sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Muhakkak biz, sizin ibadetinizden habersiz olanlarız. Dikkat et! Muhakkak göklerde ve arzda ne varsa Allah'ındır. Onlar... Allah'a ortak koşarak çağırdıkları kimselere tabi oluyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna tabi oluyorlar. Ve şüphesiz onlar yalancılardır. Nuh dedi ki, şayet yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim Allah'tan ve ben teslim olanlardan olmakla emrolumdur. Musa dedi ki, Ey kavmim! Şayet Allah'a iman ediyorsanız, ona tevekkül edin. Şüphesiz sizler teslim olanlarsınız. Biz oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu azgınlık ve düşmanlıkla onları takip etti. Ta ki Firavun boğulacağını anladı ve dedi ki, oğullarının iman ettiği, kendisinden başka ilah olmayan o Allah'a iman ettim ve ben teslim olanlardanım. Deki, ey insanlar, şayet benim dinimden şüphe içindeyseniz, ben Allah'ın dışında köle olduğunuz o şeylere köle olmam. Ancak ben, sizi de vefat ettirecek olan Allah'a köle olurum ve müminlerden olmakla emrolum. Yüzünü dosdoğru dine yönelt ve müşriklerden olma. Sana fayda da, zarar da veremeyecek olan Allah'tan başkasını çağırma. Şayet bunu yaparsan, şüphesiz sen zalimlerden olursun. Elif Lam Ra Bu, ayetleri muhkem, sağlam kılınmış bir kitaptır. Sonra da Hakim hüküm ve hikmet sahibi ve habir her şeyden haberdar olan katından bir açıklamadır. Allah'tan başkasına köle olmayın. Muhakkak ben sizin için ondan bir korkutucu, uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Şayet size icabet etmezlerse Bilin ki, muhakkak bu Kur'an Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve şüphesiz ondan başka ilah yoktur. Teslim olmuyor musunuz? Muhakkak biz Nuh'u kavmine gönderdik. Onlara dedi ki, muhakkak ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Köle olmayın ancak Allah'a köle olun. Ben sizin için elim acı bir günün azabından korkarım. Alt kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud dedi ki, Ey kavmim Allah'a köle olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak siz iftira edenlerden başkası değilsiniz. Semut kamine kardeşleri salih gönderdi. Dedi ki, ey kamim, Allah'a köle olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. O Allah. Sizi arzdan, topraktan inşa etti. Ve sizi orada yaşattı. Ondan bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz benim Rabbim yakın olandır, icabet edendir. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik dedi ki Ey kamim Allah'a köle olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Muhakkak ben size hayrı, hakkı gösterdim. Ve doğrusu sizi kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum. Göklerin ve arzın gaybı gizlisi Allah'ındır. Bütün işler O'na döndürülür. O'na, Allah'a köle olun ve O'na tevekkül edin. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil değildir. Yusuf hapishanede arkadaşlarına dedi ki Sizin ikinize yiyeceğiniz bir rızık gelmeden önce ben onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Muhakkak ben Allah'a ve ahirete iman etmeyen, hakkı örten kavmimin milletini, dinini terk ettim. Ve atam, İbrahim, İshak, ve Yakub'un milletine, dinine tabi oldum. Allah'a bir şeyi şirk, ortak koşmamız olmaz. Bu şirk koşmamak, bizim ve insanların üzerine, Allah'tan bir lütuftu Ancak insanların çoğu, teşekkür etmezler. Ey hapishane arkadaşlarım! Çeşitli Rabler mi hayırlıdır, yoksa kahredici, kahredici, Tek olan Allah mı? Allah'ın dışında köle olduğunuz o kimseler, sizin ve babalarınızın uydurup isimlendirdiği şeylerdir. Allah, böyle yapasınız diye bir delil indirmedi. Muhakkak hüküm, ancak Allah'ındır. O, Allah, kendisinden başkasına köle olmayın diye emretti. İşte doğru din, budur. Ancak insanların çoğu anlamazlar. Yakup dedi ki: "Ey oğullarım, Mısır'a tek bir kapıdan girmeyin. Farklı kapılardan girin. Ben Allah'tan sizin için bir şey gideremem. Şüphesiz hüküm sadece Allah'ındır ve ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler. De ki, bu benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar bir basiret kavrayış üzere Allah'a çağırıyoruz. Allah münezzehti yücedir ve ben müşriklerden değilim. Biz seni kendisinden önce nice ümmetler geçmiş olan bir ümmete gönderdik. O sana vahyettiğimizi onlara açıklıyorsun ve onlar Rahman'ı örtüyorlar. De ki O benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Benim tevekkülüm ...ve dönüşüm onadır. O kitap verdiğimiz kimseler, ...sana indirilenden dolayı ferahlarlar. O hiziplerden kimisi, ...indirilenin bazısını örterler. De ki, ...muhakkak Allah'a köle olmam, ...ve ona şirk koşmamam emredildi. Ben... Ona çağırıyorum ve dönüşüm de onadır. Bu Kur'an insanlar için onunla korkup uyarılsınlar, ondan başka ilah olmadığını bilsinler ve akıl sahipleri düşünsünler diye bir tebliğdir. O kimseler ki Allah'la beraber başka bir ilah kılıyorlar. İleride bilecekler. Ölüm gelinceye kadar Rabbine köle ol. Allah, emrinden bir ruhla, Cebrail'le melekleri, kölelerinden dilediklerinin üzerine kendisinden başka ilah olmadığını bilsinler, kendisinden korkup sakınsınlar diye uyarmak için gönderdi. Gökleri ve arzı hak olarak yarattı. O, şirk koştukları şeylerden yücedir. Sizin ilahınız tek bir ilahtı. O kimseler ki ahirete inanmıyorlar. Onların kalpleri inkarcıdır ve onlar büyüklenmek isteyenlerdir. Muhakkak biz her bir ümmete Allah'a köle olun, tağutlardan, azgın yöneticilerden kaçının diye elçi gönderdik. Onlardan bir kısmına Allah hidayet verdi, bir kısmına da sapıklık hak oldu. Arzda gezip dolaşın, yalancıların akıbetinin ne olduğunu görün. Allah dedi ki, iki ilah edinmeyin. Muhakkak O tek bir ilahdır. Öyleyse sadece benden korkun. göklerde ve arzda ne varsa onundur. Kalıcı, geçerli din ona aittir. Allah'tan başkasından mı korkup sakınacaksınız? Allah ile beraber başka ilahlar edinme. Şayet edinirsen, ayıplanmış ve yardımsız kalırsın. Senin Rabbin, ancak kendisine köle olmanızı ve anne babaya güzel davranmanızı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara öf bile deme ve onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Bunlar senin Rabbinin sana vahyettiği hikmetli şeylerdir. Allah'la beraber başka ilahlar kılma. Şayet böyle yaparsan, kötülenmiş ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. De ki, hamd, övgü Allah'adır. O Allah ki, bir çocuk edinmedi. Onun mülkte de şeriki, ortağı ve zillet, düşkünlük sebebiyle bir dostu, yardımcısı da yoktur. Onu büyükledikçe büyükle. O hakkı örtenler, benim kölelerimi benden başka dostlar edineceklerini mi sanıyor? Muhakkak biz, cehennemi hakkı örtenler için bir barınak olarak hazırladık. De ki, muhakkak ben, sizin gibi bir beşerim. Bana, bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu wahiml. Her kim Rabbi ile kavuşmayı umuyorsa salih amel yapsın ve ibadetlerinde Rabbine bir kimseyi ortak koşmasın. Muhakkak Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Ona köle olun. İşte doğru yol budur. İbrahim dedi ki, ey babam şeytana köle olma. Muhakkak şeytan Rahman'a asi olmuştu. İbrahim dedi ki, ben sizden ve Allah'tan başka köle olduğunuz şeylerden ayrılıyorum ve Rabbimi çağırıyorum. Umulur ki Rabbimi çağırmakla şaki, mutsuz olmam. O zaman ki İbrahim onlardan ve Allah'tan başka köle oldukları şeylerden ayrıldı. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u verdik ve her birini nebi kıldık. O Allah ki göklerin, arzın ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Ona köle ol ve ona ibadetle sabırlı ol. Hiç ona benzer birisini biliyor musun? Göklerde ve arzda kim varsa hepsi muhakkak Rahman'a köle olarak gelecektir. Göklerde, arzda, bu ikisinin arasında ve toprağın altında olanların tamamı O'na aittir. O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Allah dedi ki, Ben seni seçtim, sana vahyolun anı dinle. Muhakkak ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktu. Bana köle ol ve beni anmak için namaz kal. Muhakkak sizin ilahınız o Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Yoksa onlar, arzdan ilahlar edindiler de, o ilahlar mı ölüleri neşredecekler, diriltecekler? Şayet orada Allah'tan başka ilahlar olsaydı, gökler veya yer fesada uğrardı. O arşın Rabbi olan Allah, bahsettiğiniz şeylerden münezzehtir. Yücedir. O Allah, yaptığı şeylerden sorulmaz. Onlar sorgulanırlar. Yoksa onlar, onun dışında ilahlar mı edindiler? De ki, delilinizi getirin. Şu Kur'an, Benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir. Bilakis onların çoğu hakkı anlamazlar ve onlar haktan yüz çevirirler. Senden önce bir elçi göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Muhakkak benden başka ilah yoktu. Bana köle ol. Dediler ki, Rahman olan Allah çocuk edindi. O münezzehtir, yücedir. Bilakis onlar da ikram edilmiş kölelerdir. O ikram edilmiş köleler sözde, amelde onun önüne geçemezler. Onlar onun emriyle hareket ederler. O Allah onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar, Allah'ın razı oldukları müstesna şefaat edemezler. Onlar, Allah korkusundan titrerler. Onlardan her kim, ben Allah'ın dışında bir ilahım derse, böyle olanları cehennemle cezalandırırız. Zalimleri cezalandırmamız işte böyledir. İbrahim dedi ki, o halde sizlere yararı ve zararı olmayan Allah'tan başkasına mı köle oluyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınızı! Aklınızı kullanmayacak mısınız? Balık sahibi Yunus Peygamber o zamanki kamine kızarak gitti. Bizim ona güç yetiremeyeceğimizi zannetti. Karanlıkta Balığın karnında Nida ait. Senden başka ilah yoktu. Sen münezzehsin, yücesin. Muhakkak ben de zalimlerden oldum. Muhakkak şu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Bana köle ol. Muhakkak sizler ve Allah'ın dışında köle olduklarınız cehennemin yakıtısınız. Şüphesiz sizler ona cehenneme varacaksınız. Şayet köle olduklarınız ilahlar olsaydı ona cehenneme girmezlerdi. Her biri orada kalıcıdırlar. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, Muhakkak bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyoldu. Teslim olmuyor musun? Allah'a karşı şirk koşmaksızın hanifler, dosdoğru hareket edenler olun. Her kim Allah'a şirk koşarsa semadan düşmüş ve onu bir kuş kapmış gibidir. Yahut Rüzgarın onu uzak bir mekana sürüklemesi gibidir. Biz her ümmet için bir mensek, ibadet şekilleri kıldık ki onun kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansın. İşte sizin ilahınız tek bir ilahdır. Ona teslim olun. Sen Allah'a saygılı olanları müjdele. Muhakkak biz Nuh'u Kamine elçi olarak gönderdik. Nuh Kamine dedi ki: "Ey Kamim, Allah'a köle olun. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sakınmayacak mısınız? Hak melik olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur ve o." Kerim arşın Rabbidir. Her kim kesin bir delili olmaksızın Allah ile beraber başka bir ilah edinirse, şüphesiz onun hesabı Rabbinin indindedir. Muhakkak böyle olan da, kurtuluşa eremeyecek bir kafirdir. Alemleri, insanları ve cinleri, Uyarmak için, o kölesinin, elçisinin üzerine furkanı, hakkı batıldan ayıranı indiren Allah ne kutsaldır. O Allah ki, göklerin ve arzın mülkü O'nundur. O çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, sonra da belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Onlar, kendileri yaratılmış olan ve hiçbir şey yaratamayan, kendilerine zarar ve fayda vermeye güçleri yetmeyen, ölüme, hayata ve diriltmeye malik olamayan Allah'tan başka ilahlar edildiler. O gün Allah, onları ve Allah'tan başka köle olduklarını toplar. Arkasından Allah onlara der ki, Sizler mi şu kölelerimi saptırdınız yoksa onlar mı yoldan saptılar? Onlar da dediler ki seni tenzih ederiz. Senden başka bir dost edinmemiz bizim için olmaz. Ancak sen onları ve babalarını zikri unutuncaya kadar yaşattın. Ve onlar da helak olan bir kavim oldu. Onlara İbrahim'in haberini açıkla. O babasına ve kavmine dedi ki siz neye köle oluyorsunuz? Dediler ki kutlara köle oluyoruz. Bu nedenle onlara ibadet edenler olarak eğiliyoruz. İbrahim dedi ki siz onları çağırdığınız zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veriyorlar mı? Ya da zarar veriyorlar mı? Dediler ki bilakis biz babalarımızı bu şekilde yaparlarken buydu. İbrahim dedi ki, ''Neye köle olduğunuzu gördünüz mü? Sizler ve önceki babalarınızın ne durumda olduğunu? Muhakkak onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi dostumdur.'' Onlara denilir ki, Allah'ın dışında köle olduğunuz kimseler nerede? Size yardım edebiliyorlar mı ya da yardımlaşabiliyor musunuz? Onlar ve azgınlar orada yüzüstü kapanmışlardı ve iblisin ordularının hepsi de. Allah ile beraber başka bir ilah çağırma. Azaba uğrayanlardan olursun. Allah'tan başka köle olduğu şeyler, onun belkısın Müslüman olmasına engel olmuştu. Muhakkak o, çafir, örten bir kavimdendi. Ona belkıs'a saraya gir denildi. Onu gördüğünde derin bir susandı ve eteklerini topladı. Süleyman dedi ki, muhakkak o, parlatılmış camdan bir saraydır. Belkıs dedi ki, Rabbim şüphesiz ben kendime zulmettim ve Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Muhakkak biz Semut Kamine kardeşleri Salih'i sadece Allah'a köle olun diye gönderdik. O zaman onlar hasım, düşman iki fırka olmuş tartışıyorlardı. denizin ve karanın karanlıklarında size yol gösteren ve önünde rahmeti bulunan rüzgarları müjdeleyici olarak gönderen Allah'la beraber başka bir ilah mı? Allah, o şirk koştuğunuz şeylerden münezzeh ve yücedir. Yaratmayı başlatan, sonra onu iade eden, Sema'dan ve arzdan sizi rızıklandıran Allah'la beraber başka bir ilah mı? De ki, şayet doğru sözlülerseniz delilinizi getirin. De ki, şu haram beldenin ve her şeyin Rabbine köle olmam ve teslim olmam emredildi. O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de hamd, övgü O'nadır. Hüküm O'nundur ve dönüş de O'nadır. Sana Allah'ın ayetleri indirildikten sonra sakın seni engellemesin. Ben. Oraya, Rabbine çağır, müşriklerden olma. Allah ile beraber başka bir ilah çağırma. Ondan başka ilah yoktur. Onun razı oldukları müstesna, her şey helak olucudur. Hüküm onun Ve dönüş de onadır. İbrahim kavmine dedi ki, Allah'a köle olun ve ondan korkup sakının. Şayet bilirseniz, Böylesi sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak Allah'ın dışında putlara köle oluyorsunuz ve iftiralar, yalanlar uyduruyorsunuz. Allah'ın dışında o köle olduğunuz şeyler size rızık vermeye malik değil mi? Rızkı Allah katında arayın. Ona köle olun ve ona teşekkür edin. Dönüş... Ancak O'na, Allah'adır. Zalim olanlar müstesna, ehli kitapla en güzel şekilde mücadele edin. Onlara söyleyin, biz bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ve sizin ilahınız tek bir ilahtır ve bizler O'na teslim olanlarız. Ona Allah'a dönün. Ondan korkup sakının. Namazı yerine getirin ve müşriklerden olmayın. O dinlerini parça parça edip hiziplere bölünen ve her biri kendi hizbiyle görüşüyle ferahlayan kimselerden olma. Lokman oğluna öğüt vererek dedi ki: Ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak şirk büyük bir zulümdür. Her kim Allah'a yönelerek teslim olur ve güzel davranırsa muhakkak sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin akıbeti de Allah'adır. Müşrikler dediler ki ''Rabbimiz, biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik ve onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Onun, Allah'ın izin verdiği kimseler müstesna, onun indinde şefaat fayda vermez.'' Onların kalplerinden korku gidince dediler ki, Rabbiniz ne dedi? Onlar da dediler ki, O hakkı söyledi. O yücedir, büyüktür. Ey insanlar! Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. Sizi arzdan ve gökten rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? O'ndan başka ilah yoktur. Neden haktan çevriliyorsunuz? Kavmine gelen elçilere iman eden bir kimse. Niçin beni yaratan ve sizin kendisine döneceğiniz Allah'a köle olmayayım? O'nun dışında ilahlar edinir miyim? Şayet Rahman bana bir zarar vermek isterse, onu onların şefaati hiçbir şekilde gideremez ve beni de kurtaramaz. Muhakkak ben ilah edinirsem o zaman apaçık bir sapıklık içinde olmuş olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni dinleyin. Ey Adem oğulları! Ben sizden söz almadım mı? Şeytana köle olmayın. Muhakkak o Şeytan, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana köle olun, işte doğru yol budur. Muhakkak o, sizden birçok topluluğu saptırmıştı. Akletmiyor musunuz? Yardım görürler umuduyla, Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah edindikleri, Onlara yardım edemezler. Aksine, kendileri onların hazır askerleridir. Muhakkak, sizin ilahınız tek bir ilahtır. O, göklerin, arzın, ikisi arasındakilerin ve doğuların Rabbidir. De ki, muhakkak ben bir uyarıcıyım kahhar ve tek olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. O, göklerin, arzın ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O, aziz, üstün ve bağışlayan bu. Bu, aziz, üstün, hakim olan Allah'tan indirilen bir kitaptır. Muhakkak biz, bu kitabı sana hak ile indirdik. Dini Allah'a haskılarak ona köle ol. Dikkat et! Halis din Allah'ındır. O Allah'ın dışında dostlar edinenler dediler ki, biz onlara bizi Allah'a yaklaştıracaklar diye köle oluyor. Muhakkak Allah onların arasında o ihtilaf ettikleri konularda küm verecek. Şüphesiz Allah, o hakkı örten yalancı kimseyi hidayete erdirmez. De ki, muhakkak dini Allah'a has kılarak O'na köle olmam emredeyim. Ve ilk önce O'na teslim olmam emredeyim. De ki, şüphesiz şayet Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki, mi Allah'a has kılarak ona köle olurdum. O kimseler ki tağuta, azgın yöneticiye köle olmaktan kaçınırlar ve oraya Allah'a dönerler. Onları müjdele, müjdele kölelerimi. Allah'ın göğsünü, kalbini İslam'a açtığı o kimse Rabbinden bir nur üzeredir kalpleri Allah'ın zikrine katılaşanların vay haline. Böyle olanlar apaçık bir sapıklık içindedir. Yoksa Allah'ın dışında şefaatçiler mi edindiler? De ki, şayet hiçbir şeye güç yetiremeseler ve akledemeseler de mi şefaat edecekler? De ki, şefaatin tamamı Allah'a aittir. Arzın ve göklerin mülkü onunlu. Ve dönüşünüz de O'nadır. Oraya, Rabbinize dönün. Ve azap gelmeden önce O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. De ki, benim Allah'tan başkasına köle olmamı mı emrediyorsunuz ey cahiller? Muhakkak sana ve senden önceki kimselere vahyedilmiştir ki, Şayet şirk koşarsan, amellerin boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun. Bilakis Allah'a köle ol ve teşekkür edenlerden ol. Bu kitap, aziz ve alim olan Allah'tan indirilmedir. O Allah ki, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, Cezası şiddetli ve güç sahibidir. Ve ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır. Her şeyin yaratıcısı olan Allah, sizin Rabbinizdir. Ve ondan başka ilah yoktur. Neden haktan yüz çeviriyorsunuz? O Allah, hay, diridir. Ondan başka ilah yoktur. Dini ona has kılarak onu çağırın. Hamd, övgü, alemlerin Rabbine aittir. De ki, Allah'tan başka çağırdığınız şeylere benim köle olmam yasaklandı. Bana Rabbimden beyineler geldi. Ve alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. De ki, muhakkak ben sizin gibi bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunu, ona yönelin ve ondan bağış dileyin. Vay haline o müşriklerin! Onlara, yalnızca Allah'a köle olun diye önlerinden ve arkalarından elçiler gelince dediler ki, Eğer dileseydi Rabbimiz, melekler indirirdi. Bundan dolayı biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi örtenleriz. O Allah'a çağırandan ve salih amel işleyenden daha güzel sözlü kimdir? O der ki, muhakkak ben teslim olanlardanım. İbrahim, babasına ve kendi kavmine dedi ki, muhakkak ben, sizin köle olduğunuz şeylerden beriyim. Ancak o Allah ki beni yarattı. O müstesna, işte o beni doğrultacaktı. Ve o Allah bu tevhidi arkadan gelen insanlara kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki onlar dönerler. İsa dedi ki muhakkak o Allah ki benim ve sizin Rabbinizdir. Ona köle olun işte doğru yol budur. O Allah ki o gökte de ilahtır ve arzda da ilahtır. O hakim ve alimdir. Göklerin arzın ve ikisi arasında bulunanların mülkü elinde olan Allah ne mübarek. Kutsaldır. Saatin ilmi onun yanındadır. Ve dönüş onadır. Şayet yakın bir ilim sahibiyseniz, O göklerin, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O yaşatır ve öldürür. O sizin ve sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Sen o hevasını ilah edineni gördün mü? Allah onu bir ilim üzere saptırdı. Kalbini ve işitmesini mühürledi. Gözünün üzerinde de perde kırdı. Allah'tan sonra onu kim doğrultacak? Düşünmüyor musunuz? Adın kardeşini hatırla. Onun önünden ve ardından nice uyarıcılar gelip geçmişti. O zaman kamini. Allah'tan başkasına köle olmayın. Gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Diyerek ahkafla uyarmıştı. Yakınlık olsun diye Allah'tan başka ilah edinen o kimselere o ilahları yardım etselerdi ya, bilakis onlar kaybolmadı. İşte bunlar, onların uydurdukları ve iftira ettikleridir. Bil ki muhakkak Allah'tan başka ilah yok. Sen, mümin erkekler, mümin kadınlar ve kendi günahların için bağış dilin. Allah, dönüp dolaştığınız ve barındığınız yerleri bilir. Bedeviler dediler ki, biz iman ettik. De ki, siz henüz iman etmediniz. Lakin teslim olduk deyiniz. Henüz iman kalbinize girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz amellerinizden bir şey eksiltmez. Şüphesiz Allah bağışlayandır, acıyandır. Muhakkak müminler o kimselerdir ki, Allah'a ve O'nun Rasulüne iman ederler. Sonra şüphe etmezler, Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla mücadele ederler. Böyle olanlar, doğru sözlü olanlardır. Allah'a firar edin. Muhakkak ben, sizin için O'ndan, Allah'tan apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah kılmayın. Muhakkak ben sizin için ondan Allah'tan apaçık bir uyarıcıyım. Ben cinleri ve insanları sadece bana köle olsunlar diye yarattım. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O gaybın ve müşahede edilenin alimidir. O Rahman ve Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O mukaddes meliktir. Selamdır. Kurtuluşa erdirendir. Mümindir. Emniyet verendir. Müheymindir. Himaye edendir. Azizdir. Üstündür. Cabbardır. Cebredici. Mütekebbirdir, büyüklük sahibidir. O, şirk koştuğunuz şeylerden münezzehtir, yücedir. O Allah, örneksiz olarak yoktan var eden ve şekil veren. En güzel isimler O'nundur. Gökte ve arzda ne varsa O'nu tesbih eder. O azizdir, hakimin. Şüphesiz İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. O zaman onlar kavimlerine dediler ki muhakkak biz sizden ve Allah'ın dışında köle olduklarınızdan beriyiz. Biz sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda ebedi olarak buğuz ve düşmanlık vardır. Ta ki siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar. Ancak İbrahim'in babası için şu sözün müstesna, senin için bağış dilimcim, ancak Allah'tan bir şey elde edemem. Rabbimiz, sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve dönüş sanadır. Rabbimiz, hakkı örtenleri bizim için bir fitne, deneme kılma. ''Rabbimiz bizi bağışla, muhakkak sen azizsin, hakimsin.'' Şüphesiz biz Nuh'u kavmine onlara elim, acı bir azap gelmeden evvel uyarsın diye gönderdik. Nuh dedi ki, ''Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a köle olun.'' Ondan sakının ve bana itaat edin. Ki suçlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir ecele vakte kadar ertelesin. Muhakkak Allah'ın eceli vakti geldiği zaman o ertelenmez. Keşke bilseydiniz. De ki muhakkak ben sizi Rabbime çağırıyorum ve ona hiçbir şeyi ortak koşmuyor. Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O'nu vekil edeyim. Emredilmedi ancak dini Allah'a has kılarak ona dost doğru köle olmak, namazı yerine getirmek ve zekatı vermek emredildi. İşte hak doğru din budur. ''De ki ey kafirler, hakkı örtenler, ben sizin köle olduğunuz şeylere köle olmam. Siz de benim köle olduğum Allah'a köle olucu değilsiniz. Ben de sizin köle olduklarınıza köle olucu değilim. Siz de benim köle olduğum Allah'a köle olucu değilsiniz. Benim dinim bana, sizin dininiz size.'' Deki ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların melikine sığınırım, insanların gerçek ilahına sığınırım. Sadekallahu'l-Azim